Aziz sıddık kardeşlerim. Cenabı Hakk'a hatsız şükür olsun ki bu gaflet mevsimi olan baharda ve derdi maişet belasında Risale-i Nur Fütühatında devam ediyor. İstanbul'dan yazıyorlar ki oraya giden başta Hüsrev'in Mucizat-ı Ahmediyyesi olarak risaleleri her kim görmüş ve okumuş ise başta fetva emini Ali Rıza olarak herkes hayret ve istihsan ile bu tarz ifade ve ispat ve beyan Hiçbir kitapta bulmamışız. Bu şeraiit içinde böyle eserler hiç kimseye müessir olmamış deyip Kemal İhtiyak ile karşılıyorlar ve Ankara'da dünyaca yüksek makamlarda askeri heyetinde Kemal İhtiyak ve takdir ile Risale-i Nur'u yazıp okutturuyorlar. Başta Miralay Mehmet yümlü olarak mühim askeri paşaları Risale-i Nur iman kurtarıcıdır diye takdirkârene tam teslimiyetle okuyup istifade ediyorlar. Hatta burada da pek çok ayrı ayrı tarzda Risale-i Nur aleyhinde yaptıkları desiseler ve tedbirler ve şakirtleri soğutmak ve sasmak planları hususen derdi maişet belaları Risale-i Nur'un inkişafını durdurmuyor. Günden güne tevessüh ediyor. Hatta en ziyade hücum edenler dahi perde altında istifadeye çalışıyorlar. Cenabı Hakk'a hatsız şükür olsun ki inayeti ilahiye ve himayeti rabbaniye devam ediyor. Fakat Yalnız ehemmiyetli bir planla ayrı bir cephede mütemerrit münafıklar tarafından bir hücum var. Çok ihtiyat ve dikkat ve sebat ve tesanüt lazımdır ki ta onların bu planı da akim kalsın. Plan da budur. Risale-i Nur talebeleri içinde tesanüdü bozmak. 18 seneden beri hakkımızda programları, has talebeleri bizden kaçırmak, soğutmak idi. Bu planları akim kaldı. Şimdi tesanüdü bozmak ve bazı menfaat perest fakat ehli ilim ve ehl-i dinden, Risale-i Nur'un cereyanına karşı rakip çıkarmak suretiyle intişarına zarar vermeye çalışıyorlar. Hem Ramazan Risalesinin ahirinde nefs-i emmareyi, her nevi azaptan ziyade, açlık ile temerrüdünü terk ettiği gibi, şimdiki ehl-i nifakın mütemerridane sefahetinin cezası olarak, umuma ve masumlara da gelen bu açlık ve derdi i maişet belasından, ehl dalalet istifade edip, Risale-i Nur'un fakir şakirtlerinin aleyhine istimal etmek ihtimali var. Madem şimdiye kadar ekseriyet-i mutlaka ile Risale-i Nur şakirtleri, Risale-i Nur hizmetini her belaya, her derde bir çare, bir ilaç bulmuşlar. Biz her gün hizmet derecesinde, maişette kolaylık, kalpte ferahlık, sıkıntılara genişlik hissediyoruz, görüyoruz. Elbette bu dehşetli yeni belalara, musibetlere karşı da yine Risale-i Nur'un hizmetiyle mukabele etmemiz lazımdır. Umum kardeşlerimize birer birer selam ediyoruz. Aziz Sıddık Mübarek, Kur'an-ı Mu'cizül Beyan'ın bir veç icazını harika kalemiyle gösteren ve mütemadiyen defter-i hasenâtına o yazdığı Kur'anları okuyanların sevapları yazılan kıymettar hüsrev. Bana gönderdiğin iki mübarek nüshadan birincisini size, Hilmi Bey'le gönderdim. Bir hissi kablel vuku ile sen Isparta'dan ayrılacaksınız diye ikisini birden bize göndermiştin. Çok da iyi oldu. Şimdi Isparta Medresetü Zehra-i Ekber ve Medrese-i Nuriye-i Kübra olduğundan bu kutsi eser orada hususan Şuhuru Selase gelmek üzere bir zamanda lazımdır. İnşallah orada da bizim gibi cüzleriyle taksim ile hatmeler okunacak. Aziz Sıddık kardeşlerim, Bu defa Hafız Ali'nin mektubunda büyük bir beşaret hissettik ki Kur'an-ı mucizül beyanımızı tâb edilecek esbab var, maniler yok. Madem mübarek Hüsrev geldi, en birinci hak bu meselede onundur. Ve madem iki Ali ile Tahiri, Hafız, Mustafa harika tesanütleriyle ve şimdiye kadar bütün Risale-i Nur talebelerini sevindiren ve ehli imanı memnun ve minnettar eden meydandaki hizmetleriyle ve kahraman rüştünün layyete zelzel sadakatiyle hüsrevle beraber bu büyük ve ağır ve kıymetli hizmet-i Kur'ani'ye kemale tesannütle çalışmak lazımdır. Sakın dikkat ediniz, ihtilaf-ı meşrebinizden ve zayıf damarlarınızdan ve derdi maişet zaruretinizden ehli dalalet istifade edip birbirinizi tenkit ettirmeye meydan vermeyiniz. Meşveret-i şer'iyye ile reylerinizi teşettütten muhafaza ediniz. İhlas Risalesi'nin düsturlarını her vakit göz önünüzde bulundurunuz. Yoksa, az bir ihtilaf bu vakitte, Risale-i Nur'a büyük bir zarar verebilir. Hatta sizden saklamam, işte şimdi, feyzi de, emin de biliyorlar ki, mabeyninizde gayet ehemmiyetsiz bir tenkit, bize burada zarar veriyor gibi size, hiç bilmediğim halde bu noktaya dair iki mektup yazdım ve ruhen çok endişe ediyordum acaba yeni bir taarruz mu var diye, mustarib idim. Hem o zarardandır ki, mübarek hüsrev'in gelmesiyle, yeni bir şevk ve süratle bize Hizb-i Nuri'nin arkasına ilhak edilen münacaat parçası, on beş gün tehire uğradı. On beş gün evvel bize geleceğini tahmin ediyordum. İnsan kusursuz olmaz ve rakipsiz de olmaz. Risale-i Nur'un kahraman şakirtleri, her müşkilata galebe ettikleri gibi, inşallah bu ehemmiyetli ve dehşetli mevsimde yine galebe ederler. Saffet ve ihlaslarını bozmayacaklar ve hizmetlerine fütur getirmeyecekler. Siz tedbiri maddiyeyi benden daha iyi bilirsiniz. Fakat madem hüsrevle rüştü, Risale-i Nur'da çok ehemmiyetli rükünlerdir. Hem etraflarında Risale-i Nur'un çok ehemmiyetli şakirtleri var. Ve madem Hafız Ali, tahiri, Hafız Mustafa, Küçük Ali, Risale-i Nur hizmetinde tam muvaffakiyetleriyle, tam makbul oldukları tahakkuk etmiş. Bu iki cereyan baştaki iki göz gibi olmalı. Tam bir tesanüt lazım ki, bu ağır defineye omuzları dayanabilsin. Umum kardeşlerimize birer birer selam ederiz. Sava, Medrese-i Nuriye'nin kıymettar bir talebesi Marangoz Ahmed'in, güzel ve hâlis manzumesi bizi memnun edip, lâhikaya girdi hususen Risale-i Nur'un sandalyasından, masumları inmedikleri ve onurlu sandalyada oturan, yangınlar, tuğyanlardan kurtulur diye sözleri, güya tam Medreset-ü Zeran'ın hakiki bir talebesi, istikbalden zamanımıza gelmiş bize teselli veriyor ve masum talebelerin çoğalmasını müjde veriyor. Risale-i Nur'un telifi başında baş katip Şamlı Hafız Tevfiğin haremi merhume Zehra ben varladayken Şamlı Hafız Risale-i Nuru yazmasına çalışmak için o merhume Hafız'ın bedeline belinde odun taşımakla odun getiriyordu ve Hafız'ın işlerini görüyordu ta nurları yazsın biz de o merhumeyi o iyiliğine mukabil Risale-i Nur'un vefat etmiş has talebeleri içinde o vakitten beri duamızda şerik ediyoruz hem dua edeceğiz Bismillahi subhanehu ve tebârekehu. Esselamu aleyküm ve rahmetullahı ve berekâtühü. Aziz sıddık kardeşlerim. Bu defa beni çok mesrur eden ve şükre sevk eden ve bu sıralarda hasıl olan endişemi izale eden ve Isparta vilayeti Manevi Medrese Zehra olduğunu ve Isparta şakipleri sebatta ve sadakatte her yere faik olduklarını gösteren Risale-i Nur 4 mektup ve o mektupta isimleri bulunan has kardeşlerimin, Risale-i Nûr'a hizmet ve kalemleriyle yardım-i cihetinde bize gösterdikleri fedakârâne ulu u Cenab, böyle bir zamanda ve böyle bir mevsimde gayet parlak bir inayet-i Rabbaniye olduğuna kanaatımız var. Nur fabrikasındaki Aliler ve Tahirînin istedikleri, mu'cizeli Kur'an'ımızla, icazı Kur'an zehilleriyle beraber, İstanbul'da Hafız Emin'in yanındadır okutturuyorlar ve yazdırıyorlar. İsterseniz benim nüsamı Hafız Eminden alınız, onun yerine güzelce zeyilli nüshanızdan birisini veriniz. Yanında kalsın. Kur'an'ın son yazılan nüsasını da lüzum olduğu ve bilfil tab etmek için geldiğiniz zaman İstanbul'a göndereceğim. Hüsrev'in uzun ve tesirli ve kıymetli mektubu ve haşiyesinde kahraman rüştünün küçücük mektubu ve pek çok alakadar olduğum ehemmiyetli kardeşlerimizin kalemleriyle bize yardımları ve Risale-i Nur'la iştigali her şeye tercih etmeleri ve Hüsrev'in de mütemadiyen geleliden beri çalışması, ispat ediyor ki, Isparta tamamîle Risale-i Nur'a sahip olmuş ve bir Said yerinde bin Said'i bulmuş. Cenab-ı Hakk'a nihayetsiz şükür, senâ ve hamd olsun. Mucizeli Kur'an'ımızın matbaa ve tecdid masrafı otuz bin liraya çıkması cihetiyle, bu azim mesele şimdilik tehir etmesine mecburiyet var. Re'fet Bey'in bizi hayrete düşüren, hayretli ve garip mektubunun baştaki kısmı, layıkaya medarı ibret olarak yazıyoruz. Ve bilhassa, ene ve zerre namındaki otuzuncu sözü, her mü'minin ezber etmesi zaruridir demesi, ve o eserin kirayetinden sonra Barla'da Abdurrahîm namını kazanan ve Ya Rahîm, Ya Rahîm zikrini bize işittiren mübarek kedinin bir kardeşi olarak, diğer mübarek bir kedi, Ezan-ı Muhammedî'yi müştakane, insan gibi dinlemesi, bize de sizin kadar hayret ve sürur verdi. Ve Ezan-ı Muhammedî vesselâm, tam zuhuruna işaret müjdesi telakki ettik. Bekatib Osman ve Mehmet Zühdü gibi hizmet-i Kur'aniyede eski ve ehemmiyetli ve kıymetli Tenekeci Mehmet'in de rüyası ehemmiyetlidir. Allah hayretsin. Isparta için çok hayırdır. Onun içinde ehemmiyetli bir müjde var. Refet kardeşimizin mektubu dört cihetle beni memnun etmiş. Zaten eskiden beri Hüsrev, Refet, Rüştü hayalimde, tasavvurumda birleşmişler. Hakk'a şükür ki, onlardan ümid ettiğim kemal-i sadakat ve sebat devam ediyor. Hem Hüsrev'in ve Hafız Ali'nin mektuplarında isimleri bulunan Sebatkar kardeşlerime ve Kâtib Osman ve Mehmet Zühtü ve Isparta Hafız Ali'si ve Sava kahramanlarına birer birer selam ve dua ediyoruz. Şimdi bu mektubu yazarken, Risale-i Nur santralı Sabri'nin mektubunu emin getirdi. Açtık, yağmursuzluk bahsine dair, Risale-i münacatın kesretle yazılması bereketiyle, yağmurun gelmesi ve rahmet-i ilahiyenin fakir fukaraya imdad eylemesini yazdığını gördük. Benim için ehemmiyetli bir meseleyi halletti. Burada da yağmura şedid ihtiyaç vardı. Yağmur gelecek hiçbir alamet hissetmiyorduk. Bu kahd zamanında yağmursuzluk, fakir fukaraya çok ağır gelmişti. Ben üç defa namazdan sonra, masum fukaraları ve aç kalan hayvanları, Ve Risale-i Nuri Şefaatçi yapıp dua ettik. Birden aynı gece mekmulumuzun fevkinde duanın tam kabulünü gördük. Ben hayretle bu cüzi duamız bu külli meseleye ne derece dâhli olduğunu bilemedim. Dedim herhalde çok mühim dualara duamız da binden bir hissesi olmuş. Şimdi taakkuk etti ki Isparta Nuranileri nurlu manevi duaları bizi de o rahmetten hissedar eyledi. Hatta o odama arkamdan amin diyenlerden Feyziye bu manayı bu hayretimi de ona şimdi söyledim. Evvelce söyleseydim onun hüsnü zanlını tadil edemeyecektim. Çünkü o üstadına en büyük hisse veriyor. Sabri'nin mektubunda Sıddık Süleyman ve Barla'daki kardeşlerimizin selamları ve eski alakalarını tam muhafaza eylemeleri Barla'daki hayatımı tahassürle hatırlattırdı. Ben de onlara çok selam ederim. Mübarek Hüsrev mektubunda, has kardeşlerimizden Re'fet, rüştü, Kâtib Osman, Osman Nuri, Atıf ve Feyzi'nin bir yâdigâr tahattur olarak birer nüsha yazılarını, bizlere hediye edilmelerini yazıyor. Cenabı Hak onlara, yazdıkları her bir harfe mukabil, bin hasene versin. Amin.